İhtiyacın olsa bile başkasına vermek tırnak içerisinde anlamını taşıyan bir ayet hmm. var mı diye bir soru var. Evet Haşr Suresi 9. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Bismillah وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ Bihim خَسَاسًا Ayet-i kerimede bu beyan edilir. Onlar evet. kendileri muhtaç olsa bile din kardeşlerini kendilerine tercih ederler deniyor. Buna fıkımızda Yahut İslam'da iyisar denilir. Cöeliğin zirvesi demek aslında bu İthar. Evet. İhsar uygulaması Rasulullah döneminde cereyan etmiş aslında Aç bir insan peygamberimize gelerek üç gündür açım diyor. Peygamber Aleyhisselam eve haber gönderiyor yiyecek hiçbir şey yok. Kim misafir edebilir diyor? Ensardan bir sahabi. Ee, bu beyefendi alıyor evine götürüyor ee, hanımına ne var yiyecek Vallahi bir avuç bir şey var o da çocuklar için diyor ee, hanımına diyor ki biz Resulullah Aleyhisselam'ın misafirini doyurmak doyurmak durumundayız çocukları uyut efendim biz de aşk kalsak önemli değil ee, ışığı da söndür ha, o dönemdeki evet. diyelim mum vesaire gibi şeyler ee, bu Allah Resulü'nün misafiri doysun diyorlar Beyefendi ve misafir karşılıklı oturuyorlar. Bu beyefendi sanki yiyormuş gibi elini uzatıp geri çekiyor ama yemiyor. Ee, sahabe aç olan, sahabe o kadar aç ki bir şey görecek durumda değil zaten. Neyse bir avuç o çorbadan istifade etmiş ve karnını doyurmuş. Ertesi gün yani sabah namazında mescide geliyorlar. Resulullah Aleyhisselam bu ikisini çağırıyor. Allah aşkına ne yaptınız siz bu gece? Sizin hakkınızda ayet indi diyor. İşte وَيُثِرُونَ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ bihim, حَسَاسَةً ayet-i kerimesi. Bu o, olayla ilgili iniyor. Buna biz ne diyoruz? اِثَار yani tepeltek Peltek orada. Kendi muhtaç olduğu halde din kardeşinin nefsine tercih etmek. E tabii bugünümüzde biraz e, tabii ötelenmiş, geriye atılmış Gerip bir yani. mesele ama bari ikram etmesini bilebilsek kazancımızın bir miktarı da olsa o bizim için önemli, evet.